Kıymetli izleyenler Diyanet TV'den Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam kıymetli bir konuğum var. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Doktor Zehra Odabaşı hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocamla İslami ilimlerin doğuşu, gelişimi ve diğer medeniyet ve kültürlerle etkileşimde konuşacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Kıymetli Hocam ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Buyurun. Malumunuz olduğu üzere İslam'ın ilk dönemlerinde yani Kur'an-ı Kerim'in nazili olduğu dönemlerde disiplin anlamında İslami ilimler henüz teşekkül etmemişti. Yani evet. tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimler isim olarak yoktu. Ancak hayatın içinde pratik ediliyordu, te tecrübe ediliyordu. Sonraki dönemlerde tabii bu isimlendirmeler ve sistemleştirmeler meydana geldi, teşekkül etti. Şuradan başlayalım dilerseniz, nasıl doğdu bu ilimler, nasıl teşekkül etti, gelişim nasıl oldu? Aslında şöyle söylemek lazım, geniş bir medeniyete hayat veren bir güç kaynağı olarak İslam dinini kendisini anlamadan, İslam vahiyini anlamadan İslam ilimlerini ve bilimlerini, İslam medeniyetini de anlamak mümkün değil. Çünkü bu ilimler Müslüman alimler tarafından rastgele ortaya konulmuş değil. Bunların hepsi belirli bir form dahilinde ve sistemli bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi oluşturulmuş. Dolayısıyla bu bakış açısıyla İslam dini aslında doğrudan insanın kendisiyle ilgilenen bir din. Bilimler de insana odaklı olarak gelişiyor. Nasıl diyeceksiniz? Bunun için iki tür, iki kaynak var. Yani İslam bilimlerinin oluşumunda iki kaynak var. Bunlardan bir tanesi Kur'an'ın batıni yönünden doğan ve bizim kutsal ilim dediğimiz kaynak. İkincisi de çeşitli bilimlerin metafiziğinden doğan bir doktrin. Şimdi o diyeceksiniz, metafizik doktrin nedir ya da İslam bilimlerine katkısı nasıl olur? Biliyorsunuz Kur'an'ın temel yapısı Allah'ın tevhid inancına bağlı olarak gelişiyor. Tevhid yani Allah'ın varlığı, birliği. Ee, ilk unsur bu. İkincisi Allah'ın yaratma eylemi yani kün eylemi. Üçüncüsü de bu çeşitli ilimlerin ortaya koydukları metafizik doktrinler. İşte bunların hepsi insanın ne olduğuyla ve insanın aslında hayat yolculuğunda kendi beşeri farkındalığını ortaya koyup bu doktrinlerden de faydalanarak hayat yolculuğunda kendine kolaylık sağlayan bir şey oluşturuyor, bir yöntem oluşturuyor. Yani biliyorsunuz bir takım fıkhi kurallar var insanın hayatını düzenleyici. Bu fıkhi kuralların yanında kutsal ilim, çeşitli ilimlerin ortaya koyduğu metafizik kurallar hepsi aslında insana hizmet ediyor. Yani insanın varlığını, kendindeki, insanın kendindeki çokluğu Allah'ın birliğinde bulmasını sağlayan bir yöntem. Bunun için aslında bütün ilimler insanı olgunlaştırmaya, insanı insanın kamil seviyesine ulaştırmaya, e, ulaştırmayı hedefleyen bir hayat tarzı. Bir de e, İslam dininin bütünleştirici yapısı, e, çeşitli bilimlerin bağımsız bir şekilde kendi kendine geçmesine imkan vermiyor. Yani sizin e, hayatta gördüğünüz en ufak maddi bir cevherden en yüksek metafiziğe kadar her şey birbirleriyle bağlantı halinde. Bu yüzden ilimlerin gelişmesinde de hem bu işte saydığımız ilim ilimle alakalı doktrinler hem insanın yapısı hem medeniyetlerin gelişimi bunların hepsi birbiriyle bağlantılı halinde. Dolayısıyla biz önce insanın yapıp ettikleri fiilleri bir medeniyeti kalıba sokma şekli insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bulunduğu durum ve neticede ölümsüzlüğünü e, bilmesi yani bu kaderi bilmesi ve neticede bunun için bir şey ortaya koyması, e, bir fiil, bir yapış ediş ortaya koyması bu işte İslam bilimlerinin insan üzerinden yorumlanması şeyini doğuruyor, e, gerçeğini doğuruyor. Bunu açıklamak biraz zor oldu. Yani Aslında... insan, insanın kâmil statüsüne ulaştırmak için e, ilimler ortaya çıkıyor bunu da yapan insan. Esaslısın bu söylediğiniz İslam'ın tevhid dini oluşunun da aslında bir anlamda gereği. Evet. Çünkü Allah Teala çeşitli yollar ortaya koyuyor. Hı hı. Aslında insanın hem kainatı okuyarak hem kendisini okuyarak o birliğe evet. ulaşmasını aslında evet. istiyor, diliyor. İnsandan aslında beklediği bu ve insanın da aslında bu konudaki çabası, gayreti de. O, ona ulaşmak o da zaten insanı olgunlaştıran ve evet, emanete götüren bir yol. Evet İslam alimlerin ortaya koydukları üç ana kavram var mesela. Bunlardan bir tanesi ruh, nefs ve cisim. Burada insan manevi alemden maddi aleme doğru aslında bir yolculuk yapıyor. Ama esas olarak mesela İslam kozmolojisinin ortaya koymak istediği şey insanın görünür alemden varoluşun en yüksek mertebelerine ulaşmasına imkan veren bir alem tasavvuru oluşturmak insanda. Yani insanın gelişimini sağlamak, bütün ilmi gelişmeler insana hizmet eder. Ama aynı zamanda bu ilmi gelişmeleri de akıl, keşif yoluyla insan ortaya koyar. Evet. Dolayısıyla bir medeniyetin gelişmesi aslında İslam vahyine bağlı, İslam alimlerin çabalarına bağlı ve tabii ki İslam fetihleriyle birlikte çeşitli medeniyetlerle karşılaşıp o medeniyetlerin medeniyetlerden aldıkları bilgileri sentezlemeleriyle. Alakalı bir. Durum. Evet aslında hocam tam da e, onu soracaktım ben de size e, biliyorsunuz fetihlerle birlikte e, Müslümanlar çok genç bir coğrafyaya yayıldılar ve orada farklı kültürlerde farklı anlayışlarda hatta farklı din ve dillerde insanlarla bir araya geldiler. Evet. Ve tabi bunlar İslam'da müşeref oldular evet. dolayısıyla orada bir etkileşim meydana geldi. Evet. E, İslami ilimlerin e, gelişmesi noktasında bu etkileşim nasıl e, bir rol oynadı? Şimdi Hz. Peygamber'in 23 yıllık bir tebliğ süreci oldu ve bu süreçte Arap Yarımadası'nda İslamiyet büyük ölçüde büyük ölçüde hakimiyetini sağlamış oldu. Hem devlet teşkilatlanması bakımından hem de o dini kabul edenlerin sayıları bakımından Hazreti Peygamber'in vefatından sonra dört halife devrinde yine aynı şey devam etti. Hem fetih yoluyla tebliğler devam etti hem de İslam devletinin sınırları daha da genişledi. Dört halife döneminden sonra biz Emevi hilafetinden bahsediyoruz. Emevi hilafeti aslında bir dönüm noktası İslam dünyasında. Çünkü bu dönemde aslında ilerleme kaydetmeye başlayan İslam ilimleri biraz sekteye uğruyor. Neden? Hilafet meselelerinden dolayı. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber döneminde hem yönetme hem de insanın günlük davranışlarını, Hazreti Peygamber'in günlük, günlük davranışı ilahi bir müdahale söz konusuydu. Ama Hazreti Peygamber'den sonra bu ilahi müdahalenin ortadan kalkmasıyla birlikte İslam'da da sekülerizm olmadığı için din ve siyaset şey yapılamadı, dengede tutulamadı ve daha az din, daha çok siyaset devrede oldu. E, bu da tabii ki hilafet meseleleri ya da işte. Hazreti Ali'nin öldürmesine kadar giden hadiselere sebep oldu. Emevilerden sonra Abbasiler döneminde özellikle İslam ilimlerinin gelişmesinde büyük gelişmeler kaydedildi. Neden? Çünkü bu dönemde çeviri faaliyetleri yoğun bir şekilde özellikle Halife Memun döneminde Beytül Hikme denilen kurumlar inşa edildi biliyorsunuz. Ve buralarda işte antik dönemden kalan ya da antik dönemden aktarılan eserler büyük ölçüde çeviriye, Arapça çeviriye maruz kaldı ve bu sayede o antik bilimlere e, felsefecilerin e, eserlerine ulaşılmış oldu. E, daha sonra İslam dünyasında işte Endülüs emevileri var Abbasilerden hemen önce. Bu Burası çok önemli İspanya. Çünkü e, İspanya aslında İslam ilimlerinin aynı zamanda e, batıya aktarımını da sağladı. Bu Belki birazdan e, o konuya değineceğiz. Ama e, Abbasiler özellikle Selçuklulardan sonra işte Moğol istilası sizin bildiğiniz bir gerçek. E, Moğol istilası Haçlı seferleri ve İslam dünyasındaki mezhep kargaşaları büyük ölçüde İslami ilimleri sekteye uğrattı. Ama derseniz ki İslam medeniyetin ana yurdu neresi? Aslında çok geniş bir coğrafya. Yayıldığı alan çok geniş bir coğrafya. Bakıyorsunuz Orta Asya'dan İran'a kadar İran'dan Endülüs'e kadar ya da diğer taraftan Hindistan'dan Endonezya ve Afrika'ya kadar çok geniş bir alana yayıldı. Buna rağmen 3 sac ayağı var benim ifademle. O da Orta Asya, İran ve Endülüs üçgeni. Burası İslam ilimlerinin, İslam medeniyetinin temel merkezi ve ana yurdu. Çünkü burada İslam medeniyetinin felsefi kuralları, fikri ve ilmi mirası buralarda kurumsallaştı. Somut kurumlara dönüştü ve hala bugün kalıcılığını da sürdürüyor. Hem eserleriyle hem de vakıf eserleriyle onu da söylemek lazım. Bir de kaynak tabi çok önemli. İslam ilimlerinin kaynağı nedir? Evet aslında hani bu bütün bu kültür havzalarıyla bir araya geldi, bir takım etkileşimler oldu ama biz aslında esasa döndüğümüz zaman bunun İslami ilimlerin temelinde iki esas kaynağın olduğunu görüyoruz. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetin ilimlerin gelişimindeki kaynaklık değeri açısından önemi ve değerini isterseniz hmm, ifade edelim. Şimdi şöyle Kur'an aslında İslami olan her şeyin kaynağı.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 Ee, işte Beytül Hikmen'in bunların e, hepsinin aynı dönemlerde inşa edilmiş olması ve orada e, tefsir hadis yanında e, astronominin tıbbın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 Cumhuriyetine selefidir ve en çok kaynaklık eden şeylerdir. Daha Grek ilim adamları İskenderiye gelmeden ve kendi teorilerini ortaya koymadan bunlar zaten tıp ve astronomi alanında, matematik alanında çok önemli çalışmalar ortaya koymuşlardı. Sonra tabii ki Grek dünyasında Aristo, Platon, Pisagor gibi çok önemli felsefeciler var. Ama o Atina'daki ilim merkezleri İskenderiye'ye kaydıktan sonra İskenderiye'nin de bir özelliği var. Bu... Mirattan önce 3. yüzyıllara kadar bir Hristiyanlık merkezi. Hristiyanlığın doğduğu yer ama aynı zamanda bir bilim merkezi. İskenderiye'nin bizim için önemi İslam medeniyeti ilk yayılma sahasında ilk bu medeniyetle karşılaştı. Yani Grek Mısır ve Mezopotamya medeniyetiyle karşılaştı ve Helenistik medeniyet diyoruz biz buna. Bu medeniyetin bir takım özellikleri var. Mesela bütün ilimleri sentezliyor, bilgi türlerine göre ilmi tasnifler oluşturuyor ve zaman içinde İslam medeniyeti doğrudan Helenistik medeniyetin üzerine inşa edilmiş oluyor. Bu Tabii açıdan çok önemli. Özellikle bizim hani çok, aslında... 200 yıl sonra 8. yüzyılda evet. e, bunların ter tercüme edildiğini görüyoruz evet. özellikle de Grek, Hellen, Hint ve e, İran kültüründen evet. gelen bir takım o ilmi e, birikimler hı hı. E, tercüme yoluyla. Müslüman İslam alimlerin, alimlerine evet, ulaşıyor. E, evet Evet, onlardan da Onlara söz geçti. edeyim. Bunlardan Bunu... ilki Mısır ve Mezopotamya medeniyeti aracılığıyla Grekler aracılığıyla sentezlenen Helenistik medeniyet. Bu İskenderiye'deyken daha sonra İstanbul ve Antakya ile rekabet eder hale geliyor ve sonra Antakya'ya kayıyor bu medeniyet. Yani biz aslında çok eski bir medeniyet üzerinde inşa edilmiş de bir şeyiz. Etnik grubuz öyle söyleyeyim Türkler olarak. Bunun sonrasında sadece antik medeniyete ait aktarımlar sadece Hristiyan yakın doğudaki Hristiyan merkezleri üzerinden olmuyor. Aynı zamanda Süryanice, Grekçe konuşan başka merkezlerde mesela Harran bölgesi Müslümanların daha sonradan sabilik olarak adlandırılacakları bir dini kült var Harran bölgesinde. Bunlar da eski Babil matematiğini ve tıbbını İslam medeniyetine aktarıyorlar. Onun dışında İran medeniyeti var mesela bu da çok önemli. İran medeniyeti sadece kendine dair bilgileri aktarmakla kalmıyor. Hint medeniyeti ile arasında da İslam medeniyetine aktarılan bilgilerin bir köprüsü, köprü vazifesini yapıyor. Biliyorsunuz bugün İran'da Ahvas şehri yakınlarında orta çağlarda Cündişapur adında büyük bir hastane ve tıp merkezi var. Cündişapur çok önemli. Burada hem Hint alimler hem Grekler hem de Fars hekimler, doktorlar bir arada hem teorik hem de pratik çalışmalar yapıyorlar tıp alanında. Ve sonra buradaki bilgiler de tabii ki İslam alimlerine aktarılıyor. Ya da işte Zici Şehriyar dediğimiz şahlık asfaltı astronomi cetvelleri bize İran medeniyetinden aktarılıyor. Bunun dışında işte daha önce Grekçe olup sonradan Pehleviçe, Sanskritçe ya da Grekçe, Süryanca'ya çevirmiş olan bütün eserler Arapça'ya çevriliyor. Ve bu sayede çok e, antik e, döneme ait eserlerin İran medeniyeti üzerinden ya da Hint e, medeniyetine ait eserlerin Arap literatürüne kazandırılması sağlanmış oluyor. E, bizim e, çok bildiğimiz bir e, şey var aslında. E, Arap edebiyatında ve kültüründe çok önemlidir. Kelile ve dimle evet. e, bilirsiniz. Aslında Hint edebiyatına ait bir üründür ve tabiat Tarihiyle ilgili bir kitaptır Kelle ve Dimle. Sanskritçe kaleme alınmış ama daha sonra İranlar tarafından Pehlevice'ye çevriliyor Sasani döneminde. Sonra da İbni Mukaffa bu eseri Arapça'ya çeviriyor. Ve Arap edebiyatının şah eserlerinden biri haline geliyor Kelle ve Dimle. Ve Arap alimleri bu eserden tabiat tarihine dair bilgileri edinmiş oluyorlar. Bunun dışında işte Hint medeniyetinden bahsettik. Hint medeniyetinin aktarımı sadece İran aracılığıyla da olmuyor. Bizzat Bağdat biliyorsunuz İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biridir. Bağdat ya da diğer şehirlere Hint alimler bizzat davet ediyorlar ve buralarda kendi birikimlerini ve bilgilerini aktarmaları sağlanıyor. Mesela 11. yüzyılda Biruni'nin yazıları çok önemlidir. Bir de Hint medeniyeti deyince özellikle temel matematik bilimleri ya da mesela Brahma Gupta'nın astronomiye dair eserleri ya da zehirler ve ilaçlar anlamında tıp çalışmaları Hintlerin İslam medeniyeti ve İslam bilimi üzerinde çok ciddi etkiye sahip. Son olarak Çin var. Yani Hint medeniyetinden evet. bahsettik, İran medeniyeti, Helenistik medeniyet. Çin aslında İslam medeniyetinin en az etkilendiği alan. Uzak Doğu için medeniyeti çünkü Çin ilmine dair eserlerin büyük bir kısmı ne zaman Moğol istilasından sonra Arapçaya çevriliyor. Ama yine de örneğin Çin'in kağıt imal imali imalatı, teknolojik gelişmeleri ya da bizim ilk İslam simyasında karşılaştığımız Ming Tang felsefesi bunları biz İslam literatüründe görüyorsak demek ki Çinle ilişkiler sadece Karadeniz yoluyla değil ticareti içermiyor kısmen de olsa Çin bilimine ait şeyler, bilgiler İslam dünyasına ulaşıyor diyebiliriz. Ulaştınlardan biliyoruz orada bir etkileşim olduğunu, oradaki ilimden aslında Müslümanların haberdar olduğunu. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sallam Efendimizin hani ilim Çinde, Çin'de bile olsa, olsa gidin alın evet. aslında bu bir işaret evet. orada bir e, ilim e, mirasının olduğu Oldu, biliniyor olduğu. evet, evet biliniyor netice olarak bu medeniyetler. Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ya da Pehlevice bu dillerden, antiki, antikiteye dair eserlerin bu dillere çevrilmesi, bunların da sonra Arapça yoluyla İslam dünyasına aktarılması aslında İslam medeniyetinde ya da insanlık tarihindeki en kayda değer ve en detaylı, en kapsamlı kültürel aktarımlarından bir tanesi. Bu çok önemli. Ve bu aktarımların hiçbiri de zorlamayla olmuyor. Yani birileri bu şeyi harekete geçirmiyor. İslam ilimlerinin oluşmasını harekete geçiren tek şey Kur'an-ı Kerim'deki bilme, okuma, anlama, idrak etme, irfani yolla, keşfetmeye yönlendirme teşvikleri. Çok var tefekküre özellikle hani sizin için gerçeği bulasınız diye sizin kendi Güzel. nefislerinizde ve bütün kainatta ben deliller koydum Olmuştum. buyuruyor Cen evet. Cenab-ı Hak. Dolayısıyla aslında burada Cenab-ı Hakk'ın da bizi hem kainatı Keşf keşfetmeye hem de kendimizi keşfetmeye yönelik. Evet. Bunun gibi daha pek çok ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın yönlendirmeleri var. E, düşünmeye ve tefekkür etmeye e, bizi çağırıyor Cenab-ı Hakk. Bu, bunu tasdik eden bir diğer şey de e, ilimler tasnifinde biliyorsunuz hep batı literatüründe iki tür şey vardır. İlimler tasnifi, akli ilimler, nakli ilimler. Evet. İslam alimleri buna bir de e, irfani ilme ekliyor. Evet. E, sizin o söylediğiniz hı hı. bilginin aslında keşif ve ilham yoluyla insana, e, insanın bilgiye ulaşabileceği, e, bilgisi e, bunu bazı alimler e, şöyle ifade ediyorlar Allah bunu insana verir seçtiği insanlara verir ama ilim böyle değildir İrfani bilgiyi isteyen idrak eden keşif yolunda olan her insana nasip olacak bir bilgidir evet. bu açıdan çok önemli aslında ona e, hem irfani bilgi hem de hikmet ve marifet ismi de çok veriliyor doğru, evet e, hikmet, bunu da Allah teala dilediği kullarıma buduri. veririm evet. e, buyuruyor hatta şöyle bir e, kutsadisi de var eğer siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah sizi bilmediklerinizin bilgisinde evet. bir işte bu ilfani bilgidir bilgi, marifettir. Evet. Keşifle elde edilen bir bilgi ve doğru. bu da biliyorsunuz tasavvufun konusudur. Evet. Bu da bir ayrıca bir bilgi türü olarak tabii ki kesinlikle. kabul görmüştür. Evet. burada tabii o şeyden bahsetmek lazım. Bu bilgi aktarımlarında şunu özellikle söyleyeyim. etnik köken ya da din ayrımı İslam alimleri tarafından kesinlikle yapılmamış. Şöyle ki Darül İslam yani İslam devleti sınırları içerisindeki her azınlık, her gayrimüslim bu İslam ilimlerine katkı sağlayabilecek dil altyapısına sahipse hepsi İslam medeniyetine katkı sağlamış. Bir Gayrimüslim Sanskritçe biliyor. Öbürü Süryanca, diğeri Grekçe. Dolayısıyla hem Arapçayı hem de bu dilleri bilen herkes bu medeniyete İslam çeviri faaliyetine katkı sağlamış ki o dönemin kaynaklarında Huneyn bin İshak geçiyor mesela. Hmm. Çok önemli. Huneyn bin İshak bu çeviri faaliyetlerine çok ciddi katkılar sağlıyor. Ve neticede İslam ilimi 8. ile 10. yüzyıllar arasındaki bu çeviri faaliyetleri sırasında kabul görüyor. ve Sadece aktarımlar değil İslam alimlerinin bu ilme katkıları da var tabii ki. Yani bu tasnifler antik medeniyetten çevrilen eserlerin bir de tasnif edilmesi gerekiyor, öyle değil mi? Yani evet. kendi bilgi Tabii. türlerine göre, konularına, alanlarına göre tasnif edilmesi gerekiyor. Orada da mesela Kindi bu alanda ilk öncülerden biridir. Fi Aksam el Ulum adlı eseri var, ilimlerin tasnifine çeşitliliğine dair anlamında. Kindiden sonra onu Farabi takip ediyor, biliyorsunuz ikinci muallim. Olarak evet. e, tanınır. E, onun eseri çok önemli. Kitap İsa el-Ulum. E, neden önemli? Çünkü sadece doğu dünyasında yankı uyandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda batı dünyasında da büyük bir yankı uyandırıyor Farah eseri. Neden? Çünkü Aristo'nun ortaya koymuş olduğu ilimler tasnifini e, şeyle sentezlemeye çalışıyor. İslam ilimler tasnifiyle onunkini sentezlemeye çalışıyor. Ve İslam alimleri de e, tabii ki e, özür dilerim. Batı e, ilimleri buna e, çok şey yapıyor, ilgi duyuyor ve Batı'da da şey uyandırıyor. E, daha sonra İbn Haldun. İbne Haldun artık İslam e, ilimlerinin olgunlaşma seviyesinde. İbne Haldun e, bu şeylerin, e, ilimlerin, e, ilim adamları tarafından ilmi ve fikri olarak tartışılmasını sağlayan ansiklopedik eserler oluşmasını sağlıyor. 13. 15. yüzyıla gelindiği zaman da artık bu tasnif süreci en kapsamlı hale ulaşıyor ve eksiksiz bir şekilde e, kapsamlı eserler oluşturuyor. Mesela işte Kutbuddin Şirazi ya da Davut el-Antaki, Şemseddin Ammuli'nin çok önemli İslam ilimlerine dair eserleri var, tasnife dair eserleri. Böylece o bilimlerin, bilgi türlerine göre tasnifleri tamamlanmış oluyor. Evet, burada tabi ki oluşan çok büyük bir bilgi geleneği ve ilim geleneği var. Burada tabii ki biz e, İslam e, medeniyeti aslında bütün bu ilmi geleneği oluştururken aydınlık bir e, yüzyıldaydı. Ama bunun karşılığında Batı, e, Batı aslında karanlık çağını yaşıyordu. Orta çağ dedikleri karanlık çağını yaşıyordu. Evet. Dolayısıyla burada e, Batılı araştırmacılar da esasında Batı'daki bu gelişmenin e, ve Batı re, e, Batı'daki Rönesans ve Reform hareketlerinin aslında temelinde İslam dünyasından... Tercüme edilen aslında bu e, ilimlerin olduğunu söylüyorlar. Evet. ve Hatta e, bilim e, Müslümanların dünyaya en büyük armağanıdır şeklinde onların bir takım e, tanımlamaları ve e, sitayişle bahsettikleri, övgüyle bahsettikleri e, sözleri var. Bu anlamda nasıl etkiledi e, İslam bilim geleneği batıyı? E, şüphesiz çok etkiledi ama maalesef bunu bugün batı literatüründe göremiyoruz. Şimdi az önce bahsettiğim antiklerin eserlerinin İslam medeniyet merkezlerinde Arapçaya çevrilmesi, Arapçanın bilim dili haline gelmesine sebep oldu. Uzun yüzyıllar boyunca Arapça bilim dili olarak kabul edildi. Sonra tabii ki Emevilerin işte bir diğer ayağı olan Endülüs Emevilerin İspanya'da kurmuş oldukları devlet, orada çok önemli ilim merkezlerinin oluşmasını sağladı. Mesela Toledo, Kurtuba, Granada ya da Sevilla gibi şehirler çok önemli ilim merkezleri haline geldi. Hatta buradaki yerli halk, İspanyollar Arapça öğrenmeye çalıştılar. İslam ilimlerini daha yakından tanımak için. Ama burada Berberilerin Kurtuba'yı ele geçirmelerinden sonra Toledo çok önemli bir şey oldu. İlim merkezi oldu. Hatta Toledo okulu diye bilinir. Burada birçok rahip, Birçok devlet adamı, emir, hem İslam hükümdarları, vezirleri, devlet adamları teşvik ettiler. Hem de Hristiyan İspanyollar İslam medeniyetini öğrenmek için Arapça öğrenip o eserleri tahlil ettiler. Mesela bunlardan bir tanesi Raimendus Lullus. Bu aslında İspanyol bir şey Toledo'da baş rahip ve hem kendisi halkı, devlet e şehrin ileri gelenlerini Arapça öğrenmeleri için teşvik ediyor. Hem İbni Sina'nın, Farabi'nin ya da İbni Rüştü'nün, İbni Tufeyl'in, İbni Tufeyl gibi filozofların eserlerinin öğrenilmesi için çabalıyor. İslam ilimlerini daha yakından tanımak için. Diğer taraftan da Aristo'nun eserlerini Arapçadan okumak istiyor. Yani bir değişiklik var mı, yok mu? İslam alimlerinin bu eserlere katkısı ne olmuş? Dolayısıyla burada çok ciddi ciddi bir şey var aslında. Yani kendi şu anda baktığınız zaman Batı literatüründe Arap İslam alimleri o literatürde yer almaz. Neden? Onlar doğrudan bu eserlerin antikiteden aldıklarını iddia ederler ama bunu yaparken İslam medeniyetinde İslam alimleri o eserlere bir takım katkılar sağladılar ve eğer bu Endülüs şey olmasaydı özellikle de Toledo okulu olmasaydı belki de bu bilgilere ulaşamayacaklardı ve bu bilmişlik seviyesine, bilginin bu seviyesine ulaşamamış olacaklardı. İşte bunu Batı şu anda yok sayıyor. Tamamen o 8-10. yüzyıllık çeviri faaliyetlerini ve İslam alimlerinin bu alana katkılarını tamamen yok sayıyor ve orada işte İspanya'da bu 14. 15. yüzyıla kadar çok ciddi bir çeviri faaliyeti oldu. Onun dışında İslam medeniyetine hayranlık duyanlar oldu. Sadece Toledo Okulu'nda değil İslam medreselerinde, İspanya, İspanya'daki İslam medreselerinde bizzat eğitim alan birçok Hristiyan oldu. Ama şunu da vurgulamak lazım, bunu yaparken hep kutsal kitapla ters düşmemeye gayret ettiler. Hani biz az önce söyledik ya İslam alimlerinin bir amacı vardı. Bu sadece bize özgü bir şey değil yani. İslam dünyasına özgü bir şey değil. Onlar da aldıkları ilimlerin Müslümanlardan aldıkları ilimlerin kutsal kitapla ters düşmemesine sebep oldular. Sonra ne oldu? İşte bu İspanya'daki gelişmeler sizin hepimizin bugün bildiği İtalya'daki Salerno Tıp Okulu var mesela. Ya da işte Fransa'daki Montpellier Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Bolonya Üniversitesi, Oxford Üniversitesi gibi birçok üniversitenin açılmasına bu şeyler sebep oldu. İspanya'daki bu gelişmeler sebep oldu. Hatta az önce söylediğim o Toledo okuluna sadece şeyler değil İspanyollar ya da yerli halk değil İngiltere, İskoçya'da Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden birçok kişi gelip burada ilim tahsil etti. Avrupa'yı rönesans ve reforma götüren ve aydınlatan işte bu Endüstri Emevilerin ilmi çabaları oldu. Çok önemli ilmi şeyler başladı mesela bu dönemde. İspanya'dan Mısır'a, Mısır'dan da İran'a, hatta Anadolu'dan geçen alimler vardı bir bilgi seyahatleri. E, o dönemlerde biliyorsunuz orta çağlarda çok yaygındır. Alimler e, üniversite tercih etmez, medrese tercih etmez bir alimi tercih eder. Evet. E, burada kim der. var? Evet burada hangi müderris var? Hangi alanda uzman? Astronomi alanında mı? Tıp alanında mı? Fıkıh alanında mı? Biliyorsunuz ihtisas medreseleri çok yaygın İslam dünyasında. E, az önce söylediğiniz işte Meraga'da e, büyük bir rasathane var. Kutbütin Şirazi'nin de ders vermiş olduğu Nasraddin Tuğsi'nin astronomi alanında birçok çalışma yaptı. Burası hem şeye Semerkant'taki Ulubey medresesine veya Rastane'sine öncülük ediyor, hem de işte İstanbul'da daha sonra kurulacak olan Taküyütten'in de eğitim verdiği Rastane'ye. Dolayısıyla bu yüzyıl aslında çok renkli. Her tür e, dinden, e, her tür etnik kökenden e, farklı insanların ortak katkı sağladığı büyük bir medeniyet İslam medeniyeti. Ama bugün maalesef söylediğim gibi o e, ilimler tasnifi içerisinde e, şeyin yeri yok. E, Müslümanların katkılarının. E, İslam alimlerinin e, yeri yok ve bu bilinçli bir çaba aslında. Evet. E, onlar Ama yine bunu mesele, ifade eden yine bunu e ifade eden araştırmacılar var. Mutlaka. Bu aslında sahibi. benim alanım değil. İslam e, bilimi ve medeniyeti benim alanım, uzmanlık alanım değil en azından. Ama benim çok e, ilgi duyduğum bir alan. Ben vakıf e, tarihi uzmanıyım. E, medreseleri çalışıyorum. Zaviyeleri. Bunların vakıflarını, vakfiyelerini çalışıyorum. Ama biz sadece bunları bir kurum olarak ele alamıyoruz. Bunların içerisinde çok yaşayan e, bir şey var. Dünya var. Yani ilim var. medrese içinde ilim var. Zaviyeler, camiler yine ilim tahsil edilen ya da Darüşşifalar, Darüşşifaların yaygınlaşması da İslam dünyasında doğrudan Bizans ve Sasani tıp medreseleri şey yapılıyor örnek, örnek alınıyor oluyor. ve buralarda ilk İslam mesela Harun Eşit zamanında şey yapılan Bağdat'ta kurulan ilk Darüşşifada şu ailesinden bir şey gayrimüslim hekim olarak şey yapıyor, görev yapıyor. Ama daha sonra biz işte i̇bn Sina gibi e, alimleri, hekimleri yetiştirdikten sonra e, İbn-i Sina'nın yazmış olduğu El-Kanu biliyorsunuz 15-16. yüzyıla kadar Batı mecliselerinde şey olarak okutuluyor. E, temel kaynaklardan biri olarak okutuluyor. E, söylediğim gibi Batılılar bunu takdir etmese de ve İslam bilimine e, hak ettiği değeri vermese de biz kendi alimlerimizi daha yakından tanımak durumundayız. İbni Heysemi, Biruni'yi, işte Farabi, İbn Rüştü, İbni Tufeyli, Zekeriya Razi'yi tıp alanında, bunları önce biz tanımalıyız ki kendimize karşı duruşumuz, özgüvenimiz ee, bununla şey olsun. Aslında e, Fuat Sezgin Hoca'nın da yaptığı buydu aslında. Evet. Bütün bu e, ilimlerin aslında nasıl ortaya çıktı. Müslüman alemlerin bu konuda yapmış olduğu çalışmaları bütün dünyaya tanıtan evet. ve bizlere de tanıtan. Aslında. Şu anda İstanbul'da de... bir şey var. Bilim Tarihi Sempozyumu var e, bugünlerde. Zannedersem hala devam ediyor. E, biz bunu unutmamamız lazım. Bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, bilim tarihine dair, e, keşfetmeye dair birçok ayet var. Tasdik edici, Allah'ın özellikle tevhid inancını e, belirleyici, ve bunu insanın kendisiyle uyumlu hale getiren birçok ayet var. Bundan uzaklaşmamamız lazım. Ve İslam tıbbı örneğin, direkt nebevi tıbbıyla aslında Hı. bağlantılı. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler dışında... İnsanın serdiği sağlığına dair, temizliğe dair, beslenmeye dair, koruyucu hekimliğe, bugün, dair. Evet, koruyucu hekimliğe dair, bugün men edilen yiyecekler mesela neden biz onları yememeliyiz? Yani bunların bir takım sağlığa olumsuz etkileri var o sebepten. Ya da sağlık, İslam dünyasında hamamların yaygınlaşma sebebi nedir? Temizlikle evet. alakalıdır. Gusül, abdest nedir? Temizlikle alakalıdır. Sonra yine nebevi tıbbı. Bunun gelişmesi yüzyıllarca devam ediyor. Bugün hala geleneksel tıp adını verdiğimiz bir şey var. Çeşitli ilaçların yapımı ya da Hazreti Peygamber'in öğretileri. Sonra sahabenin hem fiziki hem de ruhu beslemek için, tedavi etmek için uyguladıkları yöntemler. Bunları saymakla bitmez. Dolayısıyla İslam kültürünün İslam bilim, İslam vahyini anlamadan... Ee, İslam kültürünü, medeniyetini anlamak da mümkün değil ama e, şüphesiz bütün medeniyetlerinde bu bilimlerin gelişmesine büyük katkısı var. Tabii ki. Yani şöyle bir şey, İslam medeniyetinin aslında bugün ortaya koymuş olduğu o bilim geleneğinin, o ilmi mirasın aslında yeniden keşfedilip, daha eskiyi bilmiyoruz ki onun üzerine yeni bir şeyler evet. koyabilelim. Evet. Bizlere dolayısıyla düşüyor bu görev. Evet. Daha bunun üzerine herhalde çok çalışmamız gerektiğini Kesinlikle düşünüyorum. Evet. Evet. evet hocam biliyorsunuz ki özellikle 14. yüzyıldan sonra böyle büyük bir ilim mirası geleneği oluşturmuş olan, Müslümanlar maalesef 14. yüzyıldan sonra bir gerilemeye başladılar, bir duraksama dönemine girdiler. Elbette ki bunun pek çok sebepleri var. Öncelikle bunların sebepleri üzerinde, sonra bundan sonrası için bu ilmi inkişafın yeniden canlanabilmesi için neler yapılmalı, buraya devam edelim. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. <gülüyor> Neden? Çünkü e, bu e, duraklamanın tabii birçok sebebi olabilir. Aslında biraz saydım yani da. Tam olarak evet. Evet. Yani geliyor. bunun net bir sebebi yok. Şu sebepten e, hı hı. diyemiyorum. Etkileyen birçok sebep var. E, ama nedir? Tam olarak ortaya konmuş bir şey yok aslında bununla alakalı. Hı hı. E, bazı şeylerde kaynaklarda şöyle ifade ediliyor İslam alimlerinin önemli bir kısmı diyorlar ki İslami gelişmelerin duraklamasının en önemli sebebi bir kere bir kere bilimlerin İslam dini üzerine inşa edilmiş olması. Bunu ayırmak gerekir daha seküler bir hale getirmek gerekir bilim ayrıdır din ayrıdır. Hı hı. Halbuki İslam ilimlerinin inkişaf süreci böyle değil yani doğuş ve inkişaf süreci böyle değil. E, bu böyle anlaşılmama. O zaman tehdit doktrinin ortadan tamamen kalkar. Bağımsız bir şey ortaya çıkar. E, o zaman siz insanı kamilden, insan, insandan bahsediyorsunuz. Bu, bu nereye varacak? Yani hani az önce e, söylediğim varlık, bilinç, saadet şeyi nedir? İnsan vardır. Belirli bir bilince ulaşır ve asıl amaç her ne kadar insan cennette mutlu olmaya endeks yaratılmış olsa da saadet bu ilimlerin aracılığıyla insanın dünyada mutlu olmasını sağlayan bir şey. İslam felsefecileri bunun üzerine çalışıyor. Ama siz insanı bu şeyden koparırsanız eğer bu tevhid anlayışından, Kur'an-ı Kerim'den ya da İslam e, İslami kaynaktan koparırsanız o zaman bu... bu daha farklı bir gelişim kaydı. Yani sadece sekülerini seküler olarak ayırırsak, onu hani ilmi, dini ve gayri dini ilimler olarak ayırdığımız zaman esasında orada o zaman ne meydana gelmiş oluyor, insandan koparmış oluyor. Sadece gözlenebilir. Kaynaktan ve da tabii koparmış ki, delil Yani yok. orada o zaman yeni bir temel, yeni bir zemin bulmak gerekiyor. Bu evet. ilimleri O zaman sadece gözlenebilir olanları biz ilim evet. olarak kabul ettiğimiz evet. zaman bu tabii ki tamamen insandan, vahiden, kozmojiden e, de kopuyor, metafizikten de kopuyor. Evet o zaman o, o farklı bir bakış açısı. Bir başka bakış açısı da şu iddia. Neden İslam ilimleri gerileme sürecine girdi? Çünkü İslam'dan koptu. Yani İslami gelenekten uzaklaşıldı, İslam kültüründen uzaklaşıldı. E, bu temel e, felsefeler e, yetersiz kaldı. İnsan bu felsefeleri uzak kaldı. O yüzden de gerileme sürecine girildi. E, bir başka bakış açısı... E, Doğal şeyler, e, İslam dünyasındaki doğal gelişim. Az önce söylediğim e, fetihlerle birlikte, İslam e, fetihleriyle birlikte coğrafya genişledi ve biz bu sayede birçok medeniyetin birikimlerini e, elde yok. etme imkanı bulduk. Evet. Ama işte e, orta çağlardaki, iki, orta çağda iki önemli şey var. Bunlardan bir tanesi e, doğudan gelen Moğol istilası, bir de batıdan gelen Haçlı şeyleri. E, bu iki şey sayesinde e, medreseler büyük ölçüde taşımlanıyor rip oldu. Ee, İslam alimleri medreselerden uzak kaldılar ve ilmi gelişme sekteye uğramış oldu. Ee, şimdi Haçlı seferlerin bir taraftan e, zararlarını söylüyorum İslam dünyası açısından ama ilimlerin gelişmesi bakımından diğer taraftan Haçlı seferleri sayesinde aslında doğudaki birçok bir e, şey de yine batıya şey yapılmış oldu, taşınmış oldu. Mesela e, zeytin, zeytinyağı susam Bunların aktarım ya da baharatların aktarım süreci yani sadece ilimlerin değil aslında insanlığın oluşturmuş olduğu ortak kültürel birikimin, biraz, evet. kültürel birikim bu sayede oraya taşınmış oldu. Ya da müzik müzikle alakalı Batlamyus'un eserlerindeki birçok bilgi, beş telli çalgılar, ne bileyim Abbasilerin günlük yaşantıları, saç bakımları, sofra gelenekleri oraya taşındı. Hatta bir takım döneme ait kaynaklarda şöyle söylüyor. Yerli diyor, Norman kadınlar Müslüman Arap kadınlar gibi peçe takıyorlardı. Şey sokaklarında, Endülüs sokaklarında Arap kadınlarla Norman kadınları ayırmak çok zorlaştı diyor. Yani Hristiyanlar normalde ama bu kültürün etkisi. İşte burada olumlu etkilerin yanında bir takım o dönemin evet. siyasi olayları. E, tabii ki bir de İslam dünyasındaki mezhep şeyleri de var. Evet, i̇limden kopuşları oldu. da var. O da artık e, kopuşa sebep kütüphanelerinden bahsedildiği dönem biliyoruz. Binlerce kitabı olan evet. E, kişilerden. Evet, evet, biliyoruz. evet. El -Hakim Sonra herhalde yatırım yapılmadı galiba. Muhtemelen <gülüyor> bu yani bunun tek bir sebebi yok. Birçok e, sebebi var, birçok sonucu var. Bir de şöyle bir şey var, zirveyi gören dönemler mutlaka çöküş sürecine giriyor. Yani bu siyasi olarak da böyle, kültür ve medeniyet olarak da böyle. Bizim dileğimiz, umudumuz bu şeylerin tekrar eski şeyine kavuşması, eski aydınlık dönemlerine kavuşması ve hak ettiği yeri bulması literatürde de. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz de programımızın sonuna geldik. Ee, i̇nşallah kendi kültürümüzü, kendi medeniyetimizi, e, ilmimize sahip çıkmak, onu tanımak ve tanıtmak konusunda daha büyük gayretler içinde olmak i̇nşallah. dileğiyle i̇nşallah. E, artık programımızı sonlandıralım. Kıymetli izleyenler bir düşüncenin özü programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız inşallah. O zamana kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.